Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ee, Yüksek Mühendis, Mimar, Argun Yum'la birlikteyiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, kendisi zaten Açık Radyo'daki Altın Saatleri'den e, biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Altın Saatleri Gürhan Ertür, e, Nuray Aydınoğlu, Elvan e, Tekin ve Argun Yum hazırlayıp sunuyorlar. Evet. Bu programı yurt dışı da izleyebilir. O yüzden izninizle sizi bir küçük daha tanıtacağım. Argun'yum İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden sonra Edinburgh Üniversitesi'nde bölge planlaması yüksek lisans eğitimini tamamladı. Evet. Sadece Türkiye değil, Suudi Arabistan, Romanya ve Katar'da Çok projelerde hoş. görev aldı. Katar'da Doha'da Ulusal Kongre Merkezi ve İslami Sanat Müzesi veya İslami Eserler Müzesi'nin inşasını Hı. yönetti. Ee, biz 2012'de program yapmıştık sizinle. O kadar olmuştu. Oldu. Ve o programı şöyle kapamıştık. O programda siz bize Ulusal Kongre Merkezi'ni anlatmıştınız. Çünkü sürdürülebilir yapılardan biriydi. LEED evet. sertifikası vardı. Ee, İslami Eserler Müzesi'ne... E, vaktimiz kalmamıştı bunu da sonra konuşalım demiştik. Bugün neymiş O gün bugün. <gülüyor> bir de e, siz Katar'la ilgili öyle şeyler anlatmıştınız ki Katar Foundation işte vizyonları vesaire ya dedim ben oraya bir gitmeliyim. Ve <gülüyor> bu ay 18-21 Ekim arası ve biz Katar'a gittik. Hı. Ve sizin söylediğiniz yerleri de dolaştım. Çünkü gitmeden sizi de bir arayıp böyle ipuçları da evet, almıştım. Teşekkür ederim. İnşallah. <gülüyor> Şimdi benim gözler de bu İslami Sanat Müzesi'ni gördü. İslami Eserler Müzesi'ni. Evet. Dolayısıyla... Onun üzerinde biraz konuşabiliriz. Evet. Bir sertifikası vesaire yok ama yaklaşımı institu olması yani yerine aitliği anlamında işte Katar'ın bu kültür sanata yatırımı veya işte mimariye yatırımı diyelim değil mi imza mimarlarla evet. biraz onlardan konuşabiliriz. Bir de herhalde A.M.P. ile çalışma şansını herkes evet. yakalamamıştır. İyi bir şans. Doğru. Ya değil mi? ...oradan başlayalım mı? Şimdi AMP'yi tanınan bir mimar... Katar'da ...bu bina için... ...Emir'in ısrarlı takipleri sonrası... ...bir görevlendirme olmuş... ...1900... ...2000'lerin başında bu... ...yani... ...menkıbe olarak söyleniyordu. ...Emir 3 sene peşinde koştu derler... ...sonuçta ikna olmuş... ...bir çeşit ve... ...ondan önce yaptığı işte... ...Paris'teki Louvre Müzesi'ndeki tadilatlar ve kap, e, üstündeki piramit ama içinde de çok önemli e, çalışmaları var. E, müzeci mimar olarak tanınmasına yol açan başka eserleri de var. Sonuçta bir İslam Eserleri Müzesi e, şeyi var, ihtiyacı veya e, talebi var. Bunu karşılamak için bir proje hazırlanmış. Evet bizim bir firmamız Baytur aldı. Projenin inşaat işini üstlendi. İşveren tarafının sahaya getirdiği de Turner International isimli Amerikalı bir proje yönetim firması. O zaman yaptığı görevlerden biri buydu. Bu çalışmaya ben 2004'te katıldım. Aşağı yukarı temel üstünde proje. Ve 2006'da başka bir projeye geçene kadar da oradaydım. İşte o sıralarda da bitti. Ee, yani bitti derken e, belki hala devam ediyorlardır bir şeyler yapmaya. Yani gördünüz etrafındaki korniş, yürüme yolu. Bu denizin üstünde bir suni ada bu proje. Ee, yani mesela bittikten sonra benim izleyebildiğim kadarıyla... ...dış aydınlatma için... ...bir sene daha çalışıldı. Ki dış aydınlatma için proje var. Fakat yapılandan mutlu olmuyor peyi. Ya gidip gelip... ...ya bunu nasıl geliştirebiliriz? Binanın dikkat ettiyseniz ...çok kırıklı bir dış cephesi var. Çeşitli açılarda... ...yüzeyler var. Bunların... ...gece görünüşünün... ...aşırı parlak olması, olmaması... ...soluk olması... ...gölgeler, ışıklar, güneşin hareketiyle... ...takibi... E, bütün bunlar mimarın çok önemsediği mevzular haline geldi. Bu dışı sadece konuştuğumuz. Tabi içinde de bir sürü alem mevzu var. E, yapılırken e, denizin üstünde olmasının getirdiği sorunları çözebilmek için önce e, binanın çevresi de dahil bir dolgu yapıldı. Ve bina böyle karada yapılıyormuş gibi inşa edildi. Ondan sonra o ...doldurulmuş olan karayı boşaltmak gerekiyordu ve denizi binaya yaklaştırmak gerekiyordu. E, yani orada da denizin yüksekliği 9 metre falan, gel git de var. 9-10 metre suyu boşaltmamız gerekti binanın etrafında. Biraz çetin e, mühendislik işleri. Siz iyi uyuyabilmişsiniz, kabus gibi bir şey. Valla evet, sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Bir de sıcak, bir de e, işte rutubet... Ee, Orası bana Mars gibi geldi Hava çok az <gülüyor> evet, Burası evet. cennet gibiymiş hakikaten evet, Bizim havamız mesela daha lezzetli olduğunu e, Orada çalışınca hissediyorsun Yağmur yağdığı günler Mesela senede 2-3 defa yağmur yağıyor oraya Yağmur yağdığı günler Havanın temizlendiğini hissediyorsunuz Yani soğuduğunuz hava Diğer günlerde rutubet de yüksek Adeta sulu bir havayı e, içinize çekiyor gibisiniz Evet 2006'da yanlış hatırlamıyorsam Asya oyunları orada tertiplendi. Ve açılış günü şakır şakır yağmur yağıyor. 15 gün yağmur yağdı. Asya oyunlarının bütün açık hava spor müsabakaları yağmur altında gerçekleşti. Aklımda kalan şey şu. Büyük stadyumda açılış yapılıyor. Ve açılışta Asya oyunlarının meşalesini tutuşturmak için Emir'in oğullarından bir tanesi at üstünde e, beton merdivenlerden bayağı yukarıda bir yere kadar atla çıkması gerekti. Ve atın ayağı kaydı filan Bütün stat ha, bir iç çekti. Korkuldu yani ne olabilir? Kötü şeyler olabilirdi e, Başarılı bir organizasyondu. Sonra da biliyorsunuz e, Dünya Kupası e, organizasyonunu üstlendi Katar. E, benim çalıştığım dönemde işverenimiz de e, Katar Petrol'ün ve ...Katar Foundation ortak bir firmaları vardı... ...astat o... ...nasıl yapacaksınız ya bu sıcakta diye konuşuyoruz... ...işverenin orta üst kademe yöneticileriyle... ...genin size gösterelim nasıl yapacağımız dediler... <gülüyor> ...Katar'a diye bir e, kültür köyü kurdular şehrin kenarında... Gördüm orayı da. ...gitmişsinizdir... ...orada bir küçük kafeterya yapmışlar... ...kafeterya da yerden bir metre yükseltilmiş... ...döşemesi yükseltilmiş... Altında klima santralı var. Ve kafeteryanın içine serin ve nemli hava üflüyor o klima santralı. Etrafında da mesela işte iki metre yüksekliğinde cam duvarlar var. Şimdi soğuk hava aşağıda kalıyor. Yani üstü açık ee, o hava hemen kaybolmuyor orada bir süre kalıyor ve siz nispeten konforlu şartlarda işte dediler bu teknolojiyi kullanacağız statlarda bilmiyorum nasıl olacak göreceğiz ee, kış aylarına kaydırılmış ama yarışmalar sanırım Kasım'da Kasım, yapacak Kasım. ama Kasım bile olsa yani işte ya, şansları varsa yağmur bile yağabilir Hı. veya yağdırırlar belki ben şeyi duydum ne kadar dedikodu bilmiyorum da statın üstüne bulut konduracaklarmış evet buyrun olabilir. Yaparlar. Yani e, bedeline de bakar biraz. <gülüyor> Araştırdıklarına eminim. E, tabii epey tartışmalar da oldu. Yapabilirler, yapmamalılar, yapmalılar. Çünkü bütün ligleri filan dünyadaki e, futbol e, şeyini, takvimlerini etkileyen bir tarihler bu. E, Kasım aylarına kayması. Herkesin tatili, sporcuların tatilleri filan bakalım. Ben de doğrusu merakla bekliyorum nasıl olacak diye. Orada bizim beraber çalıştığımız bazı arkadaşlar hala Katar'da devam ediyorlar. Türkiye'den mühendisler, mimarlar var. Onların birkaç tanesi de galiba bu e, futbol e, dünya ile ilgili organizasyonlarda görev yapıyorlar. Onlardan bazen kırıntı bilgiler geliyor. Şu yapılıyor, bu yapılıyor. Bekle e, bir zaman kalmadı yani işte dört sene. Bekleyeceğiz. <gülüyor> Benim gördüğüm iki tane, bir tanesi bitmişti galiba, hmm. diğerleri de işte Stadyumlar. evet inşaat halinde. E, Tabi tur falan da yaptırıyorlardı biz, gerçi fırsat bulamadık ama onlar da her biri enteresan. Peki bu müzeye dönecek olursak, siz seni hani o altını doldur, çevresini. Çöldür, evet çevresini <gülüyor> doldurmuştunuz, değil evet. mi? Evet. Oraya su gelmesini Yani karaya da bağladık onu hmm. dolguyla. Hmm. Dolayısıyla karanın bir uzantısı gibi inşaat sırasında e, makinalarımız girip çıkabildi. İşte çalışmamızı yürüttük. E, büyük de bir lojistik sahasına yani depolamaya vesaire de ihtiyaç duyan bir proje. 40 bin metrekare o bina yaklaşık. E, i̇şte gördüğünüz gibi yani üç ana fonksiyon e, aklımda kalan bilgileri söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi müze bölümü. Bunlar sabit sergiler içeriyor. Bir bölümünde de değişken sergiler var, süreli sergiler var. Üçüncü bölümde de education city yani eğitim şey bölümü binanın. Orada da işte kütüphane, araştırma laboratuvarları eserlere gereken bakımların, onarımların yapılabilmesi için atölyeler vesaire var. İşte bütün bunları Peyi'nin mimari özellikleriyle bağdaştırmak da lazım. Peyi'nin çok titiz bir detayları var. O binada dikkatinizi de çekmiştir ...henüz e, gündemde olmayan bir mevzu bu şeydi mesela... LEED gibi bir sertifikasyon... ...binanın projelendirmesi aşamasında gündeme gelmemiş. Muhtemelen yeniydi o yıllarda olay. E, ama dolayısıyla kendi elektriğini üretmekle veya... E, ...atık suyunu değerlendirmekle ilgili özel bir tedbir anımsamıyorum... E, Sıcak suyunu da e, hepsini şeydeki binanın içindeki teknik hacimlerde e, üretiyorduk. Fakat e, yani binanın e, e, yani eli değmiş diyeceğiniz tipte çok somut güzel detayları vardı, zorlayıcı detayları vardı. E, i̇yi bir doküman hazırlanmıştı yani ihaleye çıkarken projelerin kalitesi. ...onlara bağlı şartnamelerin kalitesi... ...yani biz Türk firması olarak... E, ...başlangıçta epey zorlandığımızı e, itiraf ediyorum... ...orada... E, ...sizden beklenen hizmetin... ...Amerikan usulü bir organizasyonu var... ...yani siz... ...bir imalatı yapmadan önce o imalatla ilgili... ...risk değerlendirmesi yapacaksınız... ...örnek yapacaksınız... ...o örnekler... ...mokap niteliğinde mesela... ...orada 1600 tane küçük kubbecik var... ...binanın içinde... ...bunların hepsi yerinde dökme, renkli betondur... ...şimdi onu 1600... ...kubbenin başlangıcında da... ...yerde... ...16 kubbeli mesela bir... E, ...mokapı... ...iki defa final yapmak zorunda kaldık... ...ve tatmin olucu. ...hem biz hem peyi... saha sahada sürekli... E, ...görev yapan bir mimar... ...deneyimli bir mimarı var... Bir şef mimarı gidiyor geliyor. Bütün e, yapacağınız imanatların işte demin söylediğim gibi yöntem raporu nasıl yapacaksınız? Her şeyin detayı yazılması lazım. Efendim risk değerlendirmesi bunun içinde. Ondan sonra mock-up'ı, malzeme onayları, bütün bunlar imanat başlamadan önce yapılması, kabul edilmesi lazım. Kabul nasıl oluyor? Amerika'da oluyor kabul genellikle. Bu işte Turner'ın vasıtasıyla oraya ulaşıyor bütün bu bilgiler. E, o yıllar daha henüz internetin de yeni, yeni gelişmeye başladığı yıllar. Biraz böyle gittiği, geldiği fazla olan evrakların. Ama e, bunları da öğrenmek durumunda kaldık. Biz e, Türkiye'den pek e, ihtiyaç duymadığımız bazı faaliyetler var. Bugün bunları İngilizce yapmak zorundasınız. Ana taşeronlarımızdan bir tanesi mesela İrlanda firması. ...Fransa'dan taş geliyor. Dünya her yerinden? Amerika'nın batısından... ...renkli betonun katkı maddesi geliyor. E, paslanmazlar... ...bir alem mesele. Asansörlerin... ...iç kaplamalarındaki... böyle ...gofre, böyle kabartmalı... ...paslanmaz levhaların... ...üretilmesi... ...yani standart gidip bir asansörcüden... ...temin edemeyeceğiniz olaylar... Kapılar, ahşaplar, taş işçiliğini gördünüz. Ee, size ışıklı, aydınlatmalı bir saatte mi gittiniz yoksa gündüz ışığında mıydı ziyaretinizde? Ee, hem gündüz hem de akşam bu hani hmm. denizde bir turlar oluyor ya ha. oradan da görme şansınız var. Evet, böyle arada. iç mekanlar gece çok değişiyor. Şeyi mesela orada 20 metre uzunluğunda cam köprüler var içeride. Şimdi bu köprülerin... ...üretimi başlı başına bir problem oldu... ...çünkü tek parça olarak geliyor... ...gemiyle... Polonya'da, Doğu Almanya'da filan... ...o zamanki Doğu Almanya yani... ...Almanya'nın doğusunda diyelim bir fabrikada... ...üretildi... ...onların kaynaklarının testleri vesaire... ...her şey sertifikalı gibi... ...binanın projesinde... ...bu bina 60 sene yaşayacaktır... ...gibi bir şart var... ...bunu da ISO tarifliyor... ...60 sene yaşaması için neler yapmanız lazım... Yani boyanın 60 sene yaşaması şart değil, boyarsınız. Ama betonunun mutlaka onu yaşayacağını kanıtlamanız lazım. Çeliği, betona her şeyin. Yani siz üstü değiştirmiştiniz üstü, o çelikleri Üstü, üstü kapatılan mi? şeylerin Hı. mutlaka bunu kanıtlamanız lazım. Nasıl? Deniz üzerinde. Denizin üstündesiniz, paslanmazlar. Deniz suyundan e, ve havadaki deniz, deniz etkisinden maalesef etkilendi. Onların, paslanmaz tanımı değişti herhalde. Yani tanım değişti ve e, böyle bir 25 sayfalık bir rapor çıktı onlarla ilgili. Söküldü bazı bozulan şeyler. Bir saçağı var görmüşsünüzdür girişte. Saçak 50 ton ağırlığı öyle. Tamamı paslanmaz. 16 metre çapında bir çokgen ve iki yerden binaya bağlı. Yani onun e, şimdi hala gözümün önünde şu shop drawingleri. En zorlayıcı şeyimiz e, birçok şeyi zorlayacak. Kat yükseklikleri aşağıda dokuz metre diğer katlar yedişer metre. Şimdi siz bir planlama yaparken normal bir kat yüksekliği esasıyla ilgili bilgiler var firmanızda. Üç metre, üç buçuk metre içinde nasıl Hı -hı. iskele kurulur, nasıl demir bağlayacağız? Bir adam kaç kilogram demir bağlar, kaç metre kare şunu yapar falan biliyorsunuz. Ama 7 metrede 2 ile çarpılmıyor veya 2'ye bölünmüyor. 2,5'a bölmeniz falan gibi böyle özel şeyler çıkıyor. Bunları yapa yapa biraz da duvarlara çarpa çarpa öğrenmek durumunda kaldık. Ee, sonuçta o renkli betonlar en ciddi iddiamızdır. Ee, Orada döktük dediniz. Hepsi yerinde döktük. Renklerini dökünler. başka bir yerden getirdiniz. Şimdi bu, bunu renkli beton yapmak için bir kere o renkler kullanılan taşın rengiyle uyumlu olması lazım. Dolayısıyla taş teklif alınan renk katkısı üreticilerine yollandı. Bunu garanti etmenizi bekliyoruz. Ondan sonra numuneler yapıldı. Şimdi e, ilk döktüğümüz betonda bir renk sorunu çıktı. İlk döktüğümüz yerinde dökme renkli betonlarda bir renk sorunu çıktı ve konu tabi Mr. Bey'e kadar da yansıdı. Ne yapalım, ne yapalım filan şeyi değiştirdik. E, e, beton şartlamesindeki katkıların e, bir takım modifikasyonlarla bu sorunu çözecek hale getirmi. Mesela sarıdır taşımız, sarıumtrak bir taştır, Mani, mani diye bir Fransa'nın Dijon bölgesinden çıkan bir taş. Yeşilimsi bir taş. E, beton çıktı ilk döktüğümüzde sökünce. Şok tabii. Sonra işte şartnameyi falan değiştirdik. Ondan sonraki bir ziyarette Mr. P. ile sohbet ediyoruz. Diyor ki renk bozuk çıkmış ilk döktüğünüzde. Evet efendim. E, boyardık canım diyor. Ya Şimdi öyle bir şartnamemiz var ki üstüne tamir bile yapmanız yasak. Yani şimdi o betonları gördünüz ya... ...üstünde mesela ek yeri bulamazsınız onlarda. Üstüne... ...efendim beş günde sökeceksiniz diyor kalıbı. Beton beş günde... ...yeterince güçlü bir şekilde prizini almaz. E ne yapacağız? Hemen onu iskeleye almanız lazım. O beş günün sonunda sökerken... ...nereden alacağız iskeleyi? Çünkü iskeleyi kurduğunuz zaman altına... ...iz bırakır taze betonda. İz bırakması da kabul edilmiyor. Ondan sonra o lambalar var bu şeylerin içinde, döşemenin içinde. O lambaların bulunduğu casinglere özel imalat şeyler, ayarlı direkler yapıldı. Büyük özel kesitli falan. Buralardan kurtardık meseleyi. Adam da dönüyor diyor ki boyardık ya diyor ne olacak diyor. Dedi ki Mr. Bey. sonra geldi gezdi bina ilerledikçe. Dedi ki valla prefabrik gibi olmuş dedi. Yani çok kaliteli oldu betonlar. Tebrikler. Amerika'da e, Amerikan Beton Estüsü'nün bir ödülü var. O sene yurt dışında dökülen en iyi, Amerika dışında dökülen en iyi beton ödülünü aldı orası. Corbetta Award deniyor buna. E, e, tabii çok e, kıvanç verici bir şeydi ve çok şey de öğretti doğrusu bizim... Ben size bir şey Gençlerimize... söyleyeyim mi? Ben onun böyle parça parça beton olduğunu bazı fotoğraflarda anladım. Hani insanlar filtre koyuyor ya böyle koyulaştırıyor. Hmm. O zaman anladım. Oradayken açıkçası anlamamışım. Evet. Çok e, sıkıntılı ama çok da e, sonuç açısından çok tatmin edici bir şey oldu. E, biz de kalabalık bir ekiple çok ciddiyetle dikkatle çalıştık ve e, sonuçtan memnun kaldık doğrusu. Ee, güzel bir bina oldu. Katarlılar da onunla övünüyor birçok bir şeyde. E, hem güzel sergiler tertipliyorlar. Orada film festivali falan da tertiplediler Zaten e, müzeyi bir parkla şehire bağlıyorlar anladığım kadarıyla evet. ve yaşam yaşamasını da sağlıyorlar. Evet, i̇nsanlar o parka girebiliyor. Çocuklar işte göçmenler Koşturuyor. herkes yani evet, evet. Ee, öyle bir. Manası da var o parkın <gülüyor> anladığım kadarıyla. Kuvvetli bir iki köprü bağlantısı var. Ee, şeye de yani şehrin e, yerleşimine de çok entegre olmuş bir hal. Hemen biraz ilerisinde bu Katarlıların teknelerini bağladıkları, doğrularını bağladıkları bir e, güzel limancıkları var. E, müzenin istikameti de e, Emir'in sarayını, Emir'in çalışma ofisini e, esas İşaret aksındadır edelim. onun Hı. evet ee, arkasından da bazı imaretler devam ettiği bir takım heykel e, çalışmaları filan oldu yani müzede de muazzam ölçer hanım gelmişti açılışına ee, Sagıp Sabancı Müzesi. Evet, şu anda değil mi? Evet. Müdürü. Evet o zamanlar belki İslam Eserleri Müzesi'nde görevliydi onun ifadesi iyi parçalarda topladılar kendi müzeleri için. Yani Katar geçmişi çok e, faal ve zengin olmayabilir ama e, buna karar verdikten sonra müzayedelerden işte çeşitli yerlerden şeyi gördüm. İran'ı çok şimdi. kucaklamışlar. Evet. İran'dan çok var. Mısır, Suriye, Yemen, eee Umman. Bir de da, Osmanlı da var. Osmanlı yani bu 5. Yani İznik çinileri, evet. halılar, ee, evet. savaş işte kılıçlar şunlar bunlar evet, vesaire evet, çok doğru. zengin ve çok, çok. da keyifli e, düzenleme yapmışlar evet. şeyler de e, o e, süreli sergilerde de ilginç şeyler getiriyorlar mesela e, Amsterdam'daki Rijksmuseum'la bir anlaşma yapmışlardı biz oradayken e, peş peşe iki sene iki büyük sergi getirdiler bir tanesi inci konuluyduk. ki Katar tarihinde işte o basa inci ince çıkaran bir toplum olarak ha, o yüzden Pearl diye bir yeri var evet, Pearl ha, diye de bir tamam. yerleşim bölgesi var vallahi şeydi yani mesleki açıdan çok tatminici çok olumlu duygular veren yorucu ama Sonuç açısından da mutluluk verici bir proje oldu, proje oldu. Aslında proje. mimar veya işte mühendis olsam hani öğrenci <gülüyor> üstelik hani bu projede sizin <gülüyor> yanınızda olmayı çok Çalışan isterdim. Yani. Arkadaşlarımız da tepe e, noktası yani. Mutlu oldular tahmin ediyorum, çok şey kazandıklarına eminim. Hem dokumentasyon anlamında bir sistem evet, anlamında, sistem anlamında hem de gerçekleştirmek zorlu da bir <gülüyor> proje. <gülüyor> Doğru. Karşınızda Amerikalı mimar, hmm. Amerikalı kontrol teşkilatı, iş güvenliği son derece önemli, katı. O da bir İngiliz firması. Hmm. E, Satın yapıyor. almaları onlar mı yaptı? Siz Hayır, mi ay, karar bizim, verdiniz? Bizim, Siz. Yani bizim önerilerimiz. O zaman baştan çok iyi planlamak gerekiyor iş. Işte Şartnameler yani. çok hmm. olgun. Yani orada sizin nerelere başvuracağınızla ilgili çok değerli hmm. e, yoğun bilgi var. Ama onları sorgulamak. Hmm. Varsa bir itiraz veya alternatif öneriniz geliştirmek size kalmış. Peki mesela bu proje aslında Türkiye açısından da önemli. Önemli bir deneyim de kazanılıyor. Hı. Hani o imzada yeriniz de oluyor. Destek oluyor mu böyle şeylerde hükümetler, mimarlara, mühendislere? Yani ihaline, firma bazında firmanızın hükümetlerle olan ilişkisine hı. bağlı bir engel hissetmedik biz. Yani işçi getiriyorduk Türkiye'de. Bu destek Türkiye'den. olmalı aslında. Yani teminat mektubu. Hmm. E, gerekli dönemlerde nakit kredileri filan tabii gerekir. Hmm. E, ama e, bizim saha seviyesinde e, oradaki elçiliğimizle gayet iyi ilişkilerimiz vardı. Onlardan e, gerektiği zaman yani ciddi destek alıyorduk. Biz de onlarla yakın çalışmaktan memnunduk hmm. doğrusu. E, satın almada... Şimdi bazı sorunlar çıkmıyor değil. Mesela Katar'a direkt gelemiyor malzemeniz. Nereye geliyor? Dubai'ye geliyor. Oradan başka bir gemiye aktarılıyor. Size geliyor. O aktarma gemisi e, darlığı var. Zaman zaman gemi bekliyorsunuz. Ama öte yandan zamanınız az. E, böyle bir taftırma oluyor. Ama tabii o zamanlar Orta Doğu sakindi. Biz bazı mallarımız karayoluyla... Ürdün geliyor. üzerinden Suriye Ürdün üzerinden gelebiliyordu şimdi. Zamanlaması iyiymiş evet. Peki Programın sonuna geldik maalesef hmm. Ama çok keyifliydi teşekkürler Sayenizde yani. Bu binayı da tanımış olduk Şimdi sonuna geldik ben bir müzik seçmiştim Firuz'dan Binel Alabiya onu burada çalamayacağız ama dinleyicilerimiz bu programı görüntülü de izleyebilirler YouTube'a yükleyeceğim orada görüntülü bir biçimde hem bu müzeyi hem de Katar'dan bazı Fotoğrafı. yerleri izleyebilirler. Çok teşekkürler geldiğiniz için Ben de Tekrar ee, program yapmış olduğumuz için e, Kumandada da Barış'a teşekkür ediyoruz e, Bir sonraki programda Görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşçakalın Biofilya Doğayla, diğer canlılarla Kültür ve tasarımla kurulan Özenli ilişkiler üzerine bir program